Evet. Bu arkadaşlarımız gececi olması sebebiyle zannedersem gelemiyorlar. Öyle mi? Evet. Bugün dersimize başlamadan önce isterseniz hepinize yeniden hoş geldin diyelim. Ardından da kafanıza takılan sormak istediğiniz bir şey varsa onları inşallah cevaplayalım. Daha sonra bu akşamki düşünmüş olduğumuz dersimizi yapabiliriz. Alayım sizin sorunuzu efendim. Kadınların kulaklarını küpe için deldirmeleri gusul abdestine bir zararı Olur mu? Hayır. Zararı olmaz. Genelde gusül abdestinin olup olmaması ile alakalı e, genelde sorulan sorular, işte kınaydı, ojeydi, sürmeydi bu gibi, he, boya ile alakalı. E, bunlar yakıldığı zaman, sürüldüğü zaman e, cünüplükten sonraki yıkanma yani cünüplüyü tamamen izale eder mi? Çünkü her tarafa su değmesi gerekir. Dolayısıyla boyalı yerin altında su değmemiş bir yer kalıyor şeklinde. Şeytani düşünceler diyelim artık. Yani şeytan vesvese veriyor. Elbette ki bunu soran insan şeytani bir düşünceden dolayı değil. Şeytanın kendisine vesvese vermesi, onun da evham yapması neticesinde sorulan sorulardı. Tevhidi meselelerde, akide meselesinde İnanç meselelerinde bu kadar titiz olamayan bir zavallı Müslümanlar. Ne yazık ki bakıyorsunuz ki böyle eften fften diyelim Argo tabirle. Küçücük meseleleri gündeme getiriyoruz. acaba oldu mu olmadı mı diye. Öyle mi? Halbuki benim itikadımda problemler var. Tevhidi arızalar söz konusu. Ki akidevi problemler yani düzgün yapılan amelleri bile iptal eden yani bir insanın akidesinde problem varsa ne olur? لَا اِنْ اَشْرَكْ لَا يَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُنِنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Bu hitap Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemedir. Ayet-i Celle'de diyor ki sen bile Allah'a şirk koşacak olsan sen bile yani ey Muhammed sende bile şirk görülecek olsa bütün amellerin iftal olur ve hüsrana uğrayanlardan olursun sonunda diyor. Bu neyi gösteriyor değerli kardeşler? Bu gösteriyor ki insanın İslami hayatında şirk söz konusu olursa amelleri iptal olur. Yani kabul olunmuş güzel amelleri iptal oluyor. Çirkin amel zaten kabul olmaz. Burayı güzel anlamak lazım. Sünnete uygun olmayan çirkin ameller zaten Allah indinde kabul görmüyor. Burada iptal edilen sizin hayırlı amellerinizi bile toz duman eder Allah'a vazgeçen. Neden? Neden? Eğer ona şirk koşarsanız Eğer ona şirk koşarsanız Şirk gerçekten çok büyük bir beladır Çok büyük bir musibettir Ve en büyük zulümdür kardeşler Hem insanın nefsine hem Allah'a karşı bir zulümdür. Ey oğulcum sakın Allah'a şirk koşma Şüphesiz şirk büyük bir zulümdür diyor Lokman Aleyhisselam oğluna nasihat ediyor Onun için yani Müslüman önce akidesi hususunda araştırıcı olmalı. Sanki akide halledilmiş, rafa kaldırılmış bir meseleymiş gibi şeytan onları küçücük meselelerle uğraştırıyor. İğne ucu kadar bile kuru bir yer kalırsa cünüplükten kurtulamazsın. Diyor. Halbuki Allah Resulü döneminde saçı büyük olan, saçı kalabalık ve örgülü olan hanımlardan sorular soruyor. Yani çözelim mi tamamen? Yani bol bol üzerinden suyu dökersen tamam diyor. Açmadan üzerinden bol bol suyu döktüğünüzde tamam diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ne demek? iğne ucu kadar bile. Hı? Bunlar yanlış şeylerdir. Hulasayı kelam. Sizin sorunuzun cevabı buna bir zarar olmaz değerli kardeşim. Anlaşıldı mı? Seni alayım delikanlı. Gusla <gülüyor> çocuğu alırken seslerine uygun bir gusla nasıl alırsın? Bunu soruyorsunuz. Kadın olsun, olsun. olsa erkek Tek başına da olsa halı ile eşiyle beraber de olsa e, aynı kısımlar için yani banyo diyelim buna yani bu olarak çığlık çığlık herhangi bir sakınması yok onun eşi yani dolayısıyla bu anlamda herhangi bir sakınca yoktur aynı kaptan yıkanabilirler bunu hep açık net şekilde, şekilde anlatılmıştır aynı kaptan yıkanabilirler yani kabın içerisine ellerini sokarak su alarak yani. Ama tabii ellerimizi o kabın içerisine sokmadan önce te temizlememiz gerekir. Öyleyse sağlıklı bir gusül nasıl hatırlatılır. Şimdi onun tarihini geçebiliriz. Yani öncelikle bulunmuş olduğu bu gusül, banyo dediğimiz yer, eşler, bir sakınca yoktur. Zaten iyileşme var. çıplak oluyorlar. Yani, Eyy, faizciler de dediği gibi onlar eee, eee, Ancak eşleri ve sağ ellerin mali hukukunu işletme. Ne demek bu? Yani insan tercihini korumak. Yani mahrem mi? Mahremiyet koruması. Embirdir. Kimler? Eşi ve sağ ellerin mali hukukları. Eş ve carielerin dışında ne anlattığını göstermiştir. Görünebilir. Ra'yeti cehreler. Dolayısıyla bu anlamda da ileri geri konuşmaları pek kulak asma gerekir. gibi. İşte kulak asması. Ayıp söz konusudur. Allah hakkı söylememesi olmaz. İşte Kerim kitabında bu hakkı ne yapmıştır? Allah Hazretleri'de söylemiştir. Yani insanın ferijini hanımı sağ elinin malik yolu cariyelerin haricinde koruması gerekir ama onlardan korumayabilir. Gusül abdesti <gülüyor> almak için biliyorsunuz illa illa meni gerekmez. Yani insanın çılıp olabilmesi için abdesti alabilmesi için illa meni akıtması gerekmez. Erkek olsun. Erkek kadının Dört şubesi arasına oturduğun vaciptir. Sünnet yeri sünnet yerine değil gusul vacip olur diyor. Yani değerli kardeşlerim, gusulün vacip olabilmesi için gusul edilebilmesi için hala meni inzal olunması gerekiyor, diyor. meni akıtılması gerekiyor. ancak su gerektirir hadisleri var. Aleykümselam Mustafa. Hemen otur ver. Hemen otur ver. Müslümü de okursanız Müslümü de okursanız bunları zaten sırayla ele almıştır. Önce su ancak sudan dolayı gerekir. diye bir başlık atmıştır. Sahih-i Yani suyu kullanmanız için, gusledebilmeniz için su Yani neyi ardından bu nes olunuyor yani ortadan kaldırılıyor erkek kadının dört şubesi arasında oturdu mu yani iki eli iki bacağı arası anlatılıyor Araplar arasında konuşulanan bir ifade daha açık net bir ifadeyle sünnet, yeri, sünnet yerine değdiği zaman gusül vacip olur diyor bunları da kardeşimizin Sorusu içerisinde belki değil ama mademki konu açıldı, biraz daha detay yapmamız herhalde hayırlı olur hepimiz için. Bazen sorulamayabiliyor bu gibi şeyler. Demek ki usul illa sudan gerekmiyormuş. Su ister gelsin ister gelmesin. Kadının dört şüphesi arasında oturduğu zaman erkek usul var mı olur? Sürteki usulün üzerine Rüya lanır bizim tabirimizde ihtilam olur, gusül ıslak olur. Uyandığında ıslaklık gördüğü zaman rüya görür, rüyasında efendime söyleyeyim şehvet zaman uyanır ki herhangi bir ıslaklık söz konusu değil, gusül gusül gerekmez. Uykuda uykuda ihtilam uyandığınızda mutlaka. Bir yaşlılık hissedeceksiniz. Ondan sonra. tarifine gelince su bulamadığınız zaman, şimdi su bulunduğunda ne yapacak onu anlatacağız. Su bulamadığınız zaman sonun tm'i konusu da pek Birçok insan tarafından düzgün anlaşılamamış. Kıyasın belalarından bir tanesidir. Gutsun gücünün her tarafını işte topraklamaya çalışıyorlar. Abdest alır gibi falan. Halbuki öyle değil. Halbuki öyle değil sahabeler. Sahabeler. Ses ederler. Cünüp olan. Yağmuru, yağmur vardır diyor. E Yağmuru sert Ne yapıyor? Toprak yuvarlanmaya başlıyor arkadaşlar. Toprak yuvarlanmaya başlıyor. Yani nasıl ki suyun usul bütün bedenini kapsaması gerekiyor. Bütün bedene eğilmesi gerekiyor. onu anlatıyor. Teğemmüm de aynen böyledir diye bir kıyaslama yapıyor. Neticede yuvarlanıyor dediğimiz gibi toprağın üzerinde. E tabi bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e müsaade edilince anlatılınca kendisi anlatılıyor. Orada gülüyordu ki sana şu yeterdi diyor elini toprağı temiz bir toprağı böyle duruyor yüzüne sürüyor, ondan sonra iki elini ovalıyor bitti görüyor musunuz hadislerde tarif edilen tem şekli budur temim şekli bu olduğu gibi burada kıyasında reddine bir güzel açık ve net bir delik var ki biz bunu kıyasında derslerinde anlatmışızdır Kıyasının reddine de bir delil vardır. Niye? Bu adam niye toprakta yuvarlandı? Belki konumuzun dışında ama yeri geldi. İzah etmekte fayda vardır. Bu adam toprakta niye yuvarlandı? Mustafa? Niye yuvarlandı bu adam? Yani kendine eziyet ettiğini zaten şey yapmıyor. O gusle kıyas etti. Yani gusülde nasıl ki bedenin su kaplaması gerekiyor. Toprakla da bunun aynı olması gerekir. Şeklinde bir kıyaslama yapıyor. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada kıyası reddediyor. Kıyasını reddine Resulullah'ın bu ifadeleri yeterlidir. Bakınız. Şöyle yapman yeterlidir. Çünkü o adam o adam açık ve net bir şekilde Teammül Gurs'a kıyas etmiştir. Bu açıktır. Ayrıca bunu da kafanıza yazın değerli kardeşlerim. Tabi teyemmümü hayır guslü bilmemiş olsaydı böyle bir şey yapmazdı. Yani guslü bildiği için öyle yapıyor. Da, işte... Zaten teyemmümün nasıl olacağını bilseydi böyle bir kıyaslamaya kalkışmazdı. Bu neyi gösteriyor? Bu da gösteriyor ki hakkında bir bilgi edinmemişsen bilenlerden sor. Kafana göre kıyaslama yaparak bir şeylere varmak isteme. Akıl yoluyla varılan bu tür sonuçlar yani bir takım arızalar meydana getirebilir. Yani kıyas gerçekten böyle. Bunu defalarca anlatmışızdır. Kıyasla ilgili Bukhari zaten özel bir bap açmıştır. Bukhari olsun, İbni Şihab olsun, ee, Amr olsun, İbni Sirin olsun, ondan sonra İbni Hazm olsun. Ki bunlar kıyası tepeden tırnağı reddeden insanlardır. Ve delillerinde zikri diyorlar. Hulasa orayı geçtik. Kardeşimizin sorusunu cevaplayalım. Ne yapıyoruz gusül abdesti alırken? Önce elimizi ve avret mahallemizi tertemiz yıkıyoruz. Çünkü eğer temiz bir su kabı varsa onun içerisine elimizi daldıracağız. Elimiz ayağımızı oradan önce bir kapla su alarak ne yapıyoruz? Önce bir yıkıyoruz tertemiz. Avret mahallemizi ve ellerimizi yıkıyoruz. Ondan sonra bismillah deyip tıpkı namaz abdesti gibi ne abdest alıyoruz. Bunu da birçok kimse bilmiyor bakınız. Guslun farzı kaçtır diye sorduğunda ağza buruna su vermek bütün niyet ağza buruna su vermek zaten niye başka ameli olarak şey yapıyoruz. Bütün bedeni yıkama. halbuki bakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Aynen namaz abdesti gibi abdest alıyor. Bismillah diyoruz. Elimizi üç sefer yıkıyoruz. Öyle mi? Ağzımıza, burnumuza su veriyoruz. Yüzümüzü yıkıyoruz. dirseklerimizi tir yıkıyoruz. Başımızı mesediyoruz. E Nasıl olsa biraz biraz sonra ıslanacak her taraf. Ya ne gerek var ki buna? Diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz kardeşim. Bunu diyemezsiniz. Yani akıl yoluyla yani İslam'ın Anlattığı şeyleri yakalayamazsınız. Aklınızı hakem değil, aklınızı mahkum etmeniz gerekir İslami meselelerde. Azıcık düşünürseniz aklı yaratan Allah, İslami emirleri vaz eden de Allah'tır. Yani siz aklınızla tutup yani Allah'ın emrine nehyine muhalefet edersiniz. Allah bilir siz bilemezsiniz. Öyle mi? Allah bilir siz bilemezsiniz. He kıyas yapmayacaksınız. Akıl yoluyla, mantık yoluyla hareket etmeyeceksiniz. Heh. Zaten Müslüman teslim olan anlamında ne anlamı kalır ki neticede sizin tevilleriniz olacaksa, sizin iştihadınız geçerli olacaksa, sizin sözünüz geçerli olacaksa, İslami emirler, nehiler kenarda bırakılacaksa ne anlamı kaldı ki? Yani teslim olmanın ne anlamı kaldı? Yani ona teslim olmak denilir mi, denilir mi daha doğrusu? Yusufcu, Mustafa'cığım Heh, yani dolaylı yönden elbette ki baş kaldırmak kabul edilir. Onun için Müslüman teslim olandır. Neye teslim olan? Allah'ın emirlerine teslim olan. Neye teslim olan? İslam'ın öngördüğü şeylere teslim olandır. Hulasa evet. akıl yoluyla hareket etmiyoruz. Yani nasıl olsa elimizi yüzümüzü yine ıslatacağız sonunda su dökünerek. E ne gerek var bir daha kollarımızı yıkamaya, ağzımıza burnumuza su vermeye? Böyle bir şey diyemiyoruz. Başa geçiyoruz. Aynen namaz abdesti gibi abdest alıyoruz. Elimizi yüzümüzü yıkayarak işte efendim kollarımızı e, yıkayarak ayaklarımızı yıkayarak ondan sonra başımızı mesledip tabii ayaklarımızı yıkar. Neticede üst, başımızdan aşağıda su dökerek ne yapıyoruz? Yıkanıyoruz ondan sonra çıkıyoruz eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu Allahumme cealni minet ve cealni minel mutetahhirin şihade ederim ki ya Allah tam başka ilah yoktur tek ilah odur Allahumme cealni minet tawabin ve cealni minel Allahım beni tövbe edenlerden ve beni temizlenenlerden kıl temizlenenlerden eyle Antum taarifun Anlaşıldı mı kusur abdesti değil kusul abdesti o da bir kusur sayılır ama kusul abdesti abdest abdest duası abdest aldıktan sonraki dua bu da bir abdesttir duası budur efendim anlaşıldı mı aykutcuğum amin sizden de Allah razı olsun başka daha kaliteli güzel sorular olursa ders yapmayabilirim yani özel bir mevzuyle almayım. Ezan, ezan okunurken yatılır mı? Ezan okunur ezan okunurken Önce ama ezan okunurken yatılır tabi ne var ki? Allah Kur'an-ı Kerim'de ne diyor onlar ki yatarak ayakta ve yürüyerek Allah'a zikri derler. Ezan okunurken ne yapılması gerektiğini bize İslam anlatıyor. Ezan okunurken ne yapılması gerektiğini bize İslam anlatıyor. Ne diyor? Müezzini takip edin. O Allahu ekber Allahu ekber diyor, siz Allahu ekber Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah siz eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü anne Muhammeden Resulullah. Eşhedü anne Muhammeden Resulullah. İşitenler yine eşhedü anne Muhammeden Resulullah. Eşhedü anne Muhammeden Resulullah. Müezzin Ha'ya'la s-salâh. Ha'ya'la s-salâh dediğinde ne yapıyoruz? La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. Ha'ya'la l-felâh. Ha'ya'la l-felâh dediğinde biz ne yapıyoruz yine? La havle ve la kuvvete illa billah La havle ve la kuvvete illa billah diyoruz. Müezzin Allahu akbar, Allahu akbar diyor. Biz yine aynen Allahu akbar, Allahu akbar diyoruz. Müezzin La ilahe illallah dediğinde biz La ilahe illallah diyoruz. Ardından da Resulullah'ın haber verdiği gibi kim müezzini takip eder ve sonunda da şu duayı yaparsa şefaatim kıyamet gününde o kimseye vacip olur neymiş o dua Allahümme Rabb hazih daveti taamme ve salatil kaime ati muhammeden el vel fazilete ve meqamen mahmudan illezi ve sahih olan budur bu duanın önüne ardına bir takım şeyler eklemişler işte ve deracatür rafi'a Ondan sonra sonunda اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ miat ki ayet de olmuş olsa bu buharide de geçmiyor. Yani daha doğrusu sahih olarak anlatılmıyor. Hasen diyenler olmuş olsa da ah, sahihe tabi muhalif olmaması gerekir o ifadelerin. Ezan duası budur. Yani ezan okunduğu zaman Müslüman'ın yapacağı budur. Eğer bu bir zikirse, Allah'ı anmaksa öyle mi? Ki zikirdir. Allah'ı anmaktır ve bir önceki okuduğumuz ayeti kerime gereği işte yatıyoruz diyelim ki mesela uykudasınız ezan sesiyle uyandınız hop oh, ayağım dikilmesi gerekir hayır arkadaş yatamazsan oturman lazım ardından birileri de kast olur mu oturulur mu yani ezan okunurken ayakta dikilmesi gerekir dese ne olacak yani herkes bir şeyler söylemeye kalacak Dolayısıyla İslam'ın bir sözü biz asla kabul edemeyiz. Ancak biraz önceki deliller çerçevesinde hareket ederek yani insan yatağında ezanı duyduğunda ne yapar? Takip eder. Eğer bu bir zikirse yatarak da Allah zikredilir. Ezanı güzel takip edersiniz, duanızı okursunuz, fırlar kalkarsınız, bir de abdestiniz, ezanı tutulurken Delil. Delil getiremez. Ondan sonra e ezan okunurken ayaklar uzatılmaz. Delil ya işte bizim hoca dedi. Hayır. Herkes kafasına göre bir saygı tarifi yapacaktır. Ki bu olmaz değerli kardeşim. Yatabilirsin, takip edersin. geçerkeni ayağa kalkıyor mesela. Orada hadiste öyle geçiyor. Demek ki e, böyle ezan okunduğunda da ayağa veya da Şöyle bir şey olay diye peygamber bölümün için. Öyle bir şey olsaydı anlatırdı. Biz de onun gibi yapardık. yapardı. Yapardı. Yani Ama orada ayağa kalkmış değil mi hocam? Demek ki biz de oturuyorsak orada bir tabi, hatta, tabi de... hatta kafir cenazesi evet. dahi olsa yani. ne yapılmıştır? Kaldırmıştır. Yani... Ölümün şiddetinden dolayı orada ne yapıyor? cenaze gözden kaybolana kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkmıştır. E şimdi birileri kıyas yaparak yani ölmüş bir adam geçerken bile ayağa kalkıyoruz efendim. Yani ezan için kalksak ne olur ki? Yani bunlar hep akli teviller ve neticede de bakıyorsunuz ki ortam karışıyor. Bin adına yani çok çirkin bir davetler ortaya. Halbuki İslam bunu belirlemiştir arkadaşım. Cenazede ayağa kalkın. O gözden kayboldu mu oturursun. Peygamber içeri girdiğinde niye kimse ayağa kalkmıyor? Yani böyle kıyaslamalar olmaz. Böyle kıyaslamalar olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem içeri girdiğinde biz ayağa kalkmayı çok isterdik diyor sahabeler. Açın e bu Dağutta hadis vardır. Ama Allah Resulü bizi bundan nehiyettiği için ayak kalkmıyoruz. Görüyor musun? Yani İslam dininde insanları ilahlaştırma yoktur. İnsanlar için ayağa kalkmak, onlara kıyam durmaktır. Kıyam namazın üzerinden müdahalına Kapınız çaldır, kapınız kapınız çaldır. Siz Ama ayağa kalkmak, el pençe, divan durmak, yarım rukuç, tam ruku şeklinde insanlara saygı bu asla İslam'da. gösterilen yere değil yani müsait olan yere oturur. Ve o toplum içerisinde özel bir makamı mevkisi de yoktu maddi anlamda. E şimdi bir nereye giriyorsunuz? Yani bir sohbet ortamına giriyorsunuz. Oo bakıyorsunuz ki hocaefendinin yeri belli. Köşkü belli. Tahtı belli. Ha bura benim kendi çalışma masam. Kendi şeyim. Normal. He tabii Hadis var zaten birinin evine gittiği zaman ona ait olduğu yere oturmayın diyor. Ve orada o ev sahibinin izni olmadan imam da olmayın diyor. İslam bunların hepsini ayarlamıştır kardeşim. Yani diyeceğimiz peygamberin öyle özel bir makamı, mevkisi yok mu toplum içerisinde. Hani nereden anlaşılıyor bizde biliyor musunuz? Adam geliyor, içeri giriyor, yabancı diyor, böyle bir topluma bakıyor diyor ki Muhammed hanginiz diyor. Soru soracak bakınız. Muhammed hanginiz diyor. Özel bir elbise yok. Özel bir makam mevki yok. Yani görse ki yüksek bir yerde oturuyor ama pat ha, işte budur muhakkak der. Öyle bir şey yok biliyor musunuz? Bir arkadaş gibi yani. Ne kadar mütevazi bir ortam görüyor musunuz? Allah bakı var. Allah cümlemize bunu nasip eylesin. Yani biraz önceki ifade edildiği şekliyle İslam'da öyle insanları ilahlaştırma yok. Allah'ı ilahlaştıracağız. Allah için kıyamda duracağız, Allah için secdeye kapanacağız, öyle mi? Allah'a kutsayacağız, onu tenzih edeceğiz efendim. Sorunuzun cevabı geniş oldu ama anlaşılmıştır inşallah. Vallahi yatak odasında dini kitapların bulunmasında bir sakınca olmadığı gibi bulunmamasında sakınca var. Çocuğum, insan. Kur'an'ı olsun, diğer işte okuyacağı dini kitapları başının ucundan ayırmaması lazım. <gülüyor> Mesela erkek gelir, uzanır, dinlenir. Hanım biraz bir şeyler okur musun der. Hayatım oku da biraz dinleyelim der. <gülüyor> Veya hanım bugün çok yoruldun. Herif sıra sende, sen oku ben dinleyeyim der. Diyemez mi? Ne güzel işte. Yatak odasında dini kitap. Allah'a bak. Be. Şeytan görüyor musunuz? Her zaman güya İslam'ı taltif için, İslam'ın kaynakları işte Kur'an'ı Sünneti yüceltmek taltif için böyle kendi şeytani usullerine, usluplerine başvuruyor. Güya sağdan yanaşarak Müslümanların elinden en yakın arkadaşını almaya çalışıyor. Aynen aynen, aynen. yani Kur'an'a aman abd abdestsiz el, el değdiremezsiniz. Bu aslında şeytanın, inanın, inananların elinden Kur'an'ı saftiş etme şeyidir, hareketidir. Düşünebiliyor musunuz ya? 50 yaşındaki bir kadın 10, seneli, 10 senesi hayızlı geçer, 10 sene Kur'an okuma yasağı. Buyur. Bir de yatak odası çıktı. Uykuları gelmedi, kitap okuyacaklar, Kur'an okuyacaklar. Yani Kur'an-ı Kerim'i bir kenara bırakın, her hadis kitabında bir sürü ayet var. Hadisler de vahiydir hiç sıkışmanıza gerek yoktur. Yani biz insanları ikna etme mecburiyetinde değiliz. Aslında siz eğer usulü usulü bir bilirseniz metodu bilirseniz sıkışması gereken onlar. Zaten onlar sıkışma, sıkışmış bir vaziyetteler. Mesela diyor ki biraz önce işte senin söylediğin yatak odasında dini kitaplar bulunduramazsınız. Abi. Şimdi o bunu söylerken ha, karşı tarafı şöyle düşündürecek. Ha orası ilişki, ilişki kurduğumuz efendim soyunduğumuz yer onun için yine dini kitaplar mı görecek diye korkarsın, korkarsın. korkarsın. dini kitaplardan mı utanıyor? Allah'tan utanır Allah'ı çıplak görüyor zaten Böyle saçma sapan bir şey mi olur her, her aklı izahın aklı reddiyesi olur şimdi sen ona diyeceksin diyeceksin ki yatak odasında dini bir kitap bulundurmanın sakıncasını kim söylüyor bunun delili ne sen sadece delin surp git genciciyorsun. Yani akli izaha geçmeyeceksin. Beyin dediği gibi Yusuf'un dediği gibi her akli izahın akli reddiyesi olabilir. O zaman o an seni çarpabilir. Sen diyeceksin diyeceksin ki yani İslam bize her şeyi bize anlatmıştır. Tuvaleti giriş çıkış adabını dahi öğretmiştir. Öyle mi? Yatak odasında. Dini kitap bulundurulmaz. Delil. Kulhar Subhanahu. Davanızda sadıkseniz Delil getir. bitti. Bizim evlerimizde, odalarımızda neyi bulundurmayacağımızı İslam söylüyor. Suret bulunan yere melek Demek ki, suret bulundurmayacak, Bir kap içerisinde evde, odada idrar bekletilmez. Bunu getiririz. İdrar. Ya bunu da söylüyor. Köpek barındırılmaz elin içerisinde. Bunu da söylüyoruz. Kedi de geçemiyor. Bir bizatçı barındıramazsınız elin. Kedi geç. Ya köpek kedinde, köpeğinle kedi arasında ne fark var? ki? İkisi de hayvandır, ikisi de dört ayağı vardır, Şimdi o eğer yasaktır o da yasak. Yasaktır. Böyle tevhirler, böyle kıyaslamalar var. Kedinin yasaklılığına dair delil var mı? Yok. O yasak kıyaslılığına dair delil Yok. Kedi sizin aile fertlerinizden sayılır diyor. Kendi sizin aranızda dolaşanlardan sayılır. Yani kedi köpeğe nazaran daha şeydir, temizdir. Ama suret ve köpek bulunan yere melekler girmez diyor. Kedi söylüyor mu söylemiyor. Bitti. Yani neyi bulunduracağımızı, bulundurmayacağımızı İslam anlatıyor. Dini kaynaklarımızı önce tabi yatak odasından, ondan sonra oturma odasından, salondan derken dışarıya atacaklar. Evet, Kur'an Kur sizin başınızın ucunda olsun. Araplar geri geliyor, kafasının altına alıyor, yatıyor. Bu o Kur'an'a saygısızlık değil, bence saygının ta kendisidir. Yani cahil insan şöyle düşünür, Kur'an'a hakaret ediyor ya onu yastık yerine kullanıyor. Cahil insanın düşüncesi bu olur. Ama fakih bir insanın düşünceli, anlayışlı basiretli bir Müslümanın düşüncesi anlayışı da şu olur maşallah adam adam gözünden ayırmıyor adam burnunun dibinden ayırmıyor kitabını başının ucundan eksik etmiyor kitabını uyandığında onu okuyor bu ona saygıdır kardeşim öyle mi? Böyle düşünmemiz lazım. Anlaşıldı mı efendim? Başka? Hocam namaz kılarken mesela hadiste geçen namaz, <gülüyor> duası, bir sure Onu tam ama oh, <gülüyor> <bir gülüyor> şey, Elin alıp okuyabilirsin. Tabii. Bunun delili, <gülüyor> delili vardır. Kenara hani koyarsın tabii ki. Zekvan radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Ayşe <gülüyor> validemize işte yapıyor, ciddi, hocam. namaz kıldırırken ne yapıyor? Elinde okuyor bak bunu. Yani elini alıp okuyabilir. <gülüyor> Cüzleri tabi uzun okuyup <gülüyor> okuma Uzun okumak istiyor. Elini alır güzel okur. Kenara koyar ondan sonra <gülüyor> Allah'u ekber rukuya gider. Namazda çocuk bile taşımıştır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> Yani çocuğu kucağına alıyor. Ağlamasın diye. Kadın kadın çocuğu ağlıyor, feryat ediyor. Çocuğunu kucağına alabilir namazda. Rukiye gideceğinde yere koyabilir yani bakınız. Görüyor musunuz İslam'ın şefkatini? Bunlar var delillerle. Yani bir insan kalkıp da ya öyle olur mu bu böyle lakayitlik, laşkalık yok. Efendime söyleyeyim. Ee, namazda çocuk ya böyle şey olur mu? ya Bunu yapan Allah'ın Resulü, onun sahabesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanlış bir şey yapmaz. Yaptığında uyarılır zaten. Allah'a takdim ettiğiniz ibadetinizde Allah rahatsız olmuyor da sen kimsin arkadaşım ya? Değil mi yani? Peki de. Peki, yani merhamet, merhametli annesine sevap yazıyor Hazretleri. Çocuğu kucağına alıyor ağlamasın diye. Allah Resulü namaz kıldırırken diyor ki ben aslında namazı biraz uzatmayı isterim diyor. Ama görüyorum ki arka saflarda diyor, çocuk ağlama sesli diyor. Onun için kısa tutuyorum diyor. Görüyor musunuz? E cahilce kalkıp da birisi şunu söyleyebilir mi ya? Bir çocuk yüzünden namazı kısaltıyor. Böyle cahillik olur mu? Böyle bir sözü söylenebilir mi arkadaşım? İslam, İslam merhametli bir dindir. Böyle düşüneceksin efendim. Namazı kısa tutmak yani namazı ayrı, evet. namazı kısa tutmak ayrı bir şeydir. Kısa tek başına, evet. tek başına bulduğum müddetçe kısa, evet. istediğin kadar diyor. Mesela ne diyor sahabe? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tek bir şey namaz zaman namazı ne kıldırtlandırıyor? Cemaate namaz kıldırdığı zaman ne kısadatlandırıyor? Kısadaki ne? Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu anlamda e, kızdığı kimseler var. Mesela sahabelerden bir tanesi e, insanların insanlara muaz zannedersem. Allahu akbar diyor, artık Bakara'dan giriyor, Nisa'dan, Ali İmran'dan, Nisa'dan çıkıyor, uz uzatıyor. E, arkasındaki cemaatten Allah Resulü'ne şikayete geliyorlar. Ya Resulallah, biz çalışan insanlarız. Anamız ağlıyor, yoruluyoruz. E, Muaz da bizi yapıyor, çok uzatıyor. Bakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada şikayetler bulunan insanlara demiyor ki, siz namazdan siz ne düşünüyorsunuz? Bunu söylemiyorum. Onlar anlayışla karşılıyor ve muazza diyor ki sen fettan mısın? Sen fitne çalışıyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Yaşlılar var. Çoluk çocuğu olan kadınlar var. Yorbanlar var. Çiftli olanlar var. Sen fettan mısın? Halbuki sana şu şu sureler yeterli. Tarif ediyor kısa sureler işte. Madem ki bu da bir ilişkisi var, bu da bir ilişki doğrultusunda da denmez yani. Dolayısıyla ona da ne denir? Denilir ki ya imam... Saniye dakka olmaz. Subhane rabbiyel azim ve bihamdihi hamdihi. Subhane rabbiyel azim ve bihamdihi hamdihi. Subhane rabbiyel azim ve bi En azından bunu 3 sefer söyler. Anlaşılır bir dille. Böyle mütmain olacak bir şekilde. Rukiye git, ağzaların mütmain olana kadar kal diyor. Yani hemen eğilip sup sup sup sup, sup, sup, sup kalk değil. Fransızca sup sup sup çorba çorba deyip kalkıyor adam. Anlamını bile bilmiyor. Ya Allahu Ekber deyip gideceksin orada. Sübhane Rabbiyel Azim ve bihamdihi. Sübhane Rabbiyel Azim ve bihamdihi. Sübhane Rabbiyel Azim ve bihamdihi. Anlaşılır bir dilde öyle mi? Sen de mütmain ol. Ağzaların mütmain olsun. Ya en azından dinlen arkadaşım. ya Öyle hızlı yatıp kalkman seni yorar. Yani eğer rukuya eğildiysen bir anlamı olsun. eliniz tüm olsun. Ne dediğinizin farkında ol. İmam namaz kıldırırken kıldırıyor. Maksim, cemaat mesela ben Benim namazımı ifsad edecek ise ben o imamın arkasında kılmam. Ben o imamın arkasında kılmam. Neden kılmam? Çünkü Çünkü Allah Resulü daha... çünkü Allah Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Mescitte namazı kıldıktan sonra oturuyor, birisi geliyor içeri giriyor, namaz kılıyor, hızlı hızlı geliyor, Resulullah'a selam veriyor. Allah Resulü selamını alıyor ve diyor ki ona dön yeniden namaz kıl, sen namaz kılmış olmadın diyor. Adam gidiyor yine kılıp geliyor, Allah Resulü selamını alıyor ve yine onu döndürüyor geri. Diyor ki dön, yeniden namaz kıl, sen namaz kılmış olmadın. Üç sefer adamı geri çeviriyor. Ya Resulallah anam babam sana feda olsun, ben bundan başkasını bilmiyorum. Allah Resulü o namazı tarif ediyor. Yani tadili erkan üzere namazı kıldırıyor. İşte orada da anlatıldığı gibi işte kulağından kolayına gelen okuruk rukiye var oradan otumayı, kolana kadar kaldırıyor. Bunu anlatıyor. He. Onlar başka hadis-i şeriflerdir. Yani orada ne yapıyor? Tadili erkan üzere namaz kıldırıyor. Bu, bu gösteriyor ki bu gösteriyor ki o şekildeki bir namaz, namaz sayılmaz. E şimdi düşün bugün imam sayılan insanlar, cemaate imamlık yapan kişiler, kimseler böyle namaz kıldırıyorsalar, Tamamdır. e sen de bunun arkasındaysan onun namazı olmadığı gibi senin de olmayacak. Tamamdır. Ve sahabe dinle, bitireyim inşallah. Affedersiniz. Sahabeden sahabe. De, sahabe de. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in namaz kıldığı gibi kılacaksan, kıldıracaksan, kılayın senin aklından, değilse tek başıma kılar evine gidelim diyor. Eyvel yani. Eyvel Ansari Evet, Eyvel yani tabiinden Eyvel Ansari sahabe bak bunu söylüyor. Aslında bunu söylüyor. Kıladığın Resulullah'ın namaz kıldırdığı gibi kıldıracaksın senin arkanda kılayım. Değilse tek başıma kılar evime giderim diyor. Bu Resulullah'ın yetiştirdiği sahabe kardeşim. Bu ne demektir? Şimdi sen imamsın diye ben uyayım sana kendi namazını ihsad ettiğin namazını ihsad ediyorsun. Yani problem seninle sınırlı kalmıyor. Çünkü sen affetsiz olsam yine beni ilgilendirmez. Yani ben her imamın abdestli olduğunu nereden bileceğim? Adam yanlışlıkla dahi olsa abdestsiz kıldırabilir mi? Kıldırabilir yani cemaat bunun nereden haber olacak bundan? He bilemezler yani. Yani burada he, burada onunla sınırlı olan hareketler var. Ellerini kaldırmıyor. Bana ne kaldırmasın? Ben kaldırırım her tek bir de ellerimi. Ama onun yaptığı bir problem beni de etkiliyor ise hızlı kılmaz. Öyle mi? Ben, ben Semihallahulümenhamide demeden adam bir bakıyorum ki rukuya gitmiş, iki secde arasında oturuyor. E herhalde böyle de namaz kılınmaz kardeşim. Yani, Hırsızların en yamanı namazından çalandır diyor. Namazından insan nasıl çalar ya Resulallah? E rüküsünü tam yapmayarak, secdesini tam yapmayarak, belini düzeltmeyerek öyle mi? Bu kadınlarda da çok oluyor. Belini falan düz düzeltmezler yani doğru düzgün pozisyon kötü oluyormuş diye falan filan şeytani teviller yani yani anlaşıldı mı burada değerli kardeşler burada yanın namaz kılacağımız bir ortamda imam efendi eğer arızalarıyla bizi de kendisine ortak edecekse hayır kılamam ben cami kalmıyor. dolu camiye gidersin namaz kılandan çok cami var mermekette. aykutçu Genel hepsi boş. E tabi bizim işimiz gücümüz cami yaptırmak sevdası olursa. E, arada 10 metre var, 20 metre var, cami var. Ya o cami bizim değil. İşte Süleymancılar'ın camisi. Öbür Diyanet'in camisi. Öbür Hıyanet'in camisi. Öbürü bilmem kim. Ya camiler Müslümanlarındır. Ya ne demek onların camisi, bunların camisi? Şimdi biz bu şekilde gruplaşırsak tasub içerisine gireriz. Gruplaşırız. isimler takarız. Ondan sonra kendi ismimize camiler yaparız. Oraya kimseyi koymayız. Orada farklı bir şey yapıldığında kovalarız. Böyle şey olur mu arkadaşım? Ya dünyanın her tarafında. Ya bu arızalar söz konusudur. Allah uzak eylesin. Camiler Allah'ın evidir kardeşim. Bütün camilere gideriz biz. doğru yapanın arkasında biz de doğru yaparız. Eğri yapan babamız da olsa ona itiraz ederiz kardeşim. Bu eğri Düzgünün Doğrusunu yapalım beraber. Bunu söyleriz kardeşim. Öyle mi? Camiler zaten boş Aykut'cum. Zaten boş. Bir cuma günleri. O da cumadan selam verir vermez millet birbirini ezecek. Bir an önce kaçayım diye. Allah bakı var. Bir an önce bir kapıya çıkıp sigarayı yakayım diye. Maalesef. Maalesef. Maalesef. <gülüyor> La lanet yok orada İmamdan önce hareket edilmemesini ne abi İslam yasaklıyor. İmamdan önce başını kaldıranın başını Allah'ın eşşek başına çevirmesinden korkmaz mı? Yani tabiri caizse eşeklik yapmayın diyor. Yani başınızı imamdan evvel kaldırmayın diyor. Yoksa imamdan evvel nice başını kaldıranlar var hala insan suretinde yani eşek kafası gibi böyle kulakları şeyi falan olan yok. Yani burada anlayış anlayış açısından, mantık açısından yani eşeklik yapmayın. Yaçek içinde eşek. Hocam yalnız ben imamların bazılarında şöyle bir yanlışlık gördüm bilmiyorum size hatırlatır mısın? Mesela semi Allah bilmen diyecek ki hocam. Cemaat hop diye kalkıyor. Yani en son Hamid'e demeden cemaat kalkmış oluyor. Yani burada imamların da bence Allahu Ekber, Allah diyor, ekber diyor, Allahu Ekber olmaz. Allahu Ekber. Hocam işte sizin bu değişinizde onların değişi çok farklı ve cemaat da bence hocam orada o, o uzatma şey şimdi cemaat bilse bunu cemaat bilse mesela biz şimdi imamın arkasında o tip imamların arkasında olduğumuzda bile Onları ne kadar uzatırsa, kısaltırsa kısaltsın, uzatırsa uzatsın, biz kalkıyor muyuz? Kalkmıyoruz. Yani acele etmiyoruz. Kaldı ki biz onlardan çok sonra kalkıyoruz. Ya biz derken tabii kitap sünnetle amel eden meseleyi bilen insanlar. Diğerleri zaten bilmiyor. Mustafa'cığım yani. Hayır, imamdan sonra. Sımiyallahu niman hamidah. O, o diyor kalkıyor, sen onun ardından kalkıyorsun. Allahumma rabbena lekel hamd, hamdan kesiran tayyiban mübareken fi. Ondan sonra Allahu ekber deyip secdeye kapanıyor. Müslim'deki hadiste anlatıldığı gibi diyor. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi kafasını secdede görmedikçe eğilmezdik diyor. Görüyor musunuz? Müslim'de hadis. Açın bakın. Yani secdede görüyorlar Allah Resulü. Ondan sonra bu harekete başlıyorlar. Yani secdeye, ondan sonra gidiyorlar. Da hocam, Allah -ekber Orada Hesim diyor. Allah -ekber diyor. Cemaat Cemaatten imamdan önce giden bile var. Evet, nasıl olsa, yapa adam nasıl olsa yapacağız diyor. Nasıl olsa yapacağız. Biz bunu peşin. Biz bunu peşin halledelim deyip gidenler var. Hatta hayırda acele edin deyip de acele edenler de vardır. Tamam mı? Hocam ben kurban aklına sormam. Şey. Kurban geçti ama tabii kurbanla alakalı. Evet. Bunun bir tartışma konusu vardı bizim aile bölüm. Alalım efendim. Yani bilmiyorum Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey yapmış mı? Mesela babam hocam bu zaman aradan hep babam Kesiliyor yani. Yani yani şu an, şu an, kurban baban adına, adına, adına, adına kesilir. diyor ki mesela, niye bu senede bana kesilmiyor diyor benim adıma. Böyle bir tartışma konusu var. Yani öteki dünyada yani ahirette mesela o kurban üzerine veya da annem gidemem diye düşünüyor Hayır yani bir kurban bir aileye yeter diyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Böyle bir şey var hocam ya. Yani, Yanlış Şimdi bu, bu yanlış. Bu sene dediğin gibi. Bu bir arızadır. Bir kurban bir aileye yeter. Aile reisi de erkek olduğuna göre erkek tamam keser, kesti. Beraberler, ortaklar onları merak etmesinler. Ha, durumları iyiyse iki tane kessinler. Biri benim için, biri de hanımım için desin. Veya efendime söyleyeyim annenin gönlünü yapmak için şunu da yapsın. Bu sene senin adına keselim. Olur. Tabii. Neden olmasın? Tabi, neden olmasın? Kendisi bile kesebilir annenin. Evet. Neden olmasın? Annenin gönlünü yetsin. Ne var bunda? Mademki bir kurban bir aileye yeter, aynı ailenin ferdi annenizde olur, neden olmasın? Allah Resulü hanımlarına kestiriyor. Kesiyor hanımları içinde. bırak ee, ya bu konuda Annen niye hep böyle düşünüyor? Böyle... Bırak yani. Annen, anneni öyle düşünüyorsa, bir seferde onun için kesilsin. Ne var? Demek ki canı öyle bir şey istiyor yani. <gülüyor> var. Var olur. Neden olmasın eyvallah, eyvallah. ki? Anneniz bile kesebilir cesaret edebilirse. Doğru, ya, zor kolay. Sana, ben kesemem annesi kesebilir belki. Mesela ben kesemem. Hayvan. Ben kesemem. Yani. Ben... Ben hayatımda bir tavuk bir ördek kesmişimdir. Ben koyun, koyun böyle bir şey kesemem ben ya. De hocam yani, yanlış anlamayın ya, göre kandan falan Evet, kandan da korkarım ben. Kandan korkarım ben. Terörist miyim arkadaş? son zamanı var mı hocam? biz hep 4. gün diyoruz ya. Normalde 3. gün mü 4. gün Teşrik günleri dediğimiz 1 2 3. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam hikmetin. Hemen oturu ver İyi başla hadi bakayım. Kışı getirmişin Hikmet palto falan. Hangisleri? Onlar da o palto. Şey e sen bana bak ben kısa yok. Kısa e benim sobam yanıyor Elhamdülillah. Ne var ne yok iyisiniz. Allah hamdını artes. Arabayla mı geldin? Da geldim, da. Çocukları da getirdin. İyi vallahi. Geldim, var, tamam iyi maşallah. Evet, şu işi halledelim. Ondan sonra şahsi sohbetimize geçelim. Bir, iki, üçüncü teşrik günde kesilebilir efendim. Üçüncü gün kesebilirsiniz. Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyenini al. Birinci günü kes arkadaş. Hadi birinci gün kesebilen, ikinci günü kes. E hadi kesebilen üçüncü günü kes arkadaş. O teşrik günlerinde fazlardan sonra namazlardan sonra Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah vallahu ekber Allahu ekber ve lillahi'l hamd kaydoluyorlar belki bilir ezberler. Hayır. Evet. Namazdan sonra hatta sokaklarda bile zilhicce ayının fazileti ve kurban. Dersimiz var kardeşim. Yazımız var, sesli sohbetimiz var, internette var, sitede var. İyi bak gör. Anlaşıldı mı burası da efendim? Kurbanla ilgili sorunuzun cevabını aldınız mı? Mustafa'cığım. Hikmet sen gececi misin? Ben hem gececi hem gündüzciyim. Yine siz. ilgili? Neyle ilgili? bir yerimiz mi yırtılıyor? bir yerimiz yırtılıyor demez? Ne demek? Ha? Yok canım. o kadar da ince ele ıslık gerek yoktur. Sen ayakkabıyı bırak, sen kıçın yırtılıyor ha orada. Evet tabi. Öyle. Öyle bir şey. Anladın mı? Sen burayı bir hallederiz ondan sonra. Aa, o, ona çok dikkat ediyorsun ama sakalın yok. Şimdi Canımı sıkma. Eee ne öyle eften püften. Çok sıkılıyorsun. Söylesin patrona. patrona onu söylemeniz hem patronun hoşuna gider hem de der ki daha fazla kullan. Böyle şeyler hoşlarına gider. Hava tutunca para yazıyor O mi gidiyorsun ki onlar biraz şey. Yani onlar meselenin dışında ya, yaltaklık yalakalık yapan şeylerdir. Valla benim bu elbiseme burası pisletti, tozlattı. 12 gigine buranın şeyle siliyorum. Onları geç. Başkaları da duymasın sanki çok hassasiyetimiz var bu konularda. Hikmetim senin sorunu alayım. Sorun biraz gelişecek. Belki bir ders O zaman bir dahaki derse gelip sorman lazım. Yok yok. Ben Sen sor ben kısa keserim yaklaşık ne kadar oldu? Ooo, bir saate yakın oldu. Neyse alayım yine. Benim hocam. tarafından dünyevi kendimizden önce kendimizden da, rızık endişesinin kulluktaki rolü. Biliyorum musun? saatte gidiyor. Etti Hatta 12 saat. saat. 12-13 saat. saat, evet. Bize takdir edilmiş için. Günümüzün hemen, hemen tamamını. gece, bir günümüz, O Evet. Kitap okumaktan alıkoyuyoruz. Yani dinimizi öğrenmekten. İşte Allah Resulü sallallahu buyuruyor ya. Sizin her biriniz çobansınız diyor ya. Evet. Her birimiz en az altımda gütüğünüzle sormuşsunuz. Aynen. Hadis-i şerif. Bugün 4 tane çocuğum var. Evet. E yani Rabbim katında hesap gününde ben o çocuklardan hesap vereceğim, doğru mu? çünkü onların güdüsü benim. Tabii sen onların çobanasısın. Çobanı. Bakmakla mükellefsin, eğitmekle mükellefsin. Kendimi eğitmedim. Yani dini bir eğitimle ben mesela kendim güzel bir eğitim aldım. Onlarla da bir terbiyeyle yetiştiririm güytmem ben. Doğru. Evet, doğrudur. <gülüyor> <gülüyor> doğrudur efendim. Kaldır şöyle bir şey söyleyeyim kendime. Gülübek. Hem eleman tamamını yakalar. Bana takdir edilmiş olan rızkın peşinde. Şısğı Rızkı elde etmek için çırpınıyorum. çırpınıyorum. <gülüyor> Diğer taraf benim için daha önemli. Öyle dolması gerekiyor. Çünkü Allah razı olsun selam buyuruyor. Parmağınızı denize bandırın. Parmağınızda kalamışlarımızın dünya hayatı, o derya ise ahiret hayatı. Küçücük bir dünya hayatını yaşayın. Ahiret hayatı, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette buyuruyor. Onlar diyor, kısada dünya menfaatlerini, ahiret menfaatlerini tercih ettiler de, ne büyük bir ziyane onlardan oldular. Büyük bir ziyana evet. Büyük bir ziyana ziyan evet. E adına yani, Bundan rahatsızım mı demek istiyor? Yani eğer bana takdir bana buna imanım tam, Takdir edilen mutlaka ulaşacaktır. Zaten ana rahmindeyken bu yazılmıştır. Ama sebeplere sarılma olayını nereye koyacağız? Sebeplere sarılacağız. Şimdi sebeplere sarılacağız ama sebepleri de tercih ederken meşru sebepler olmalıdır. İçki satarak olmaz. Tekel bayisi işleterek olmaz. Çalarak olmaz. Yani şey. Doğru mu biz böyle bir yerde çalışıyoruz. Böyle bir yer bizi mevcut sebepler onlar başka çare <gülüyor> yok. Yani yerlerde be mesela belki bu işi başka bir belki daha fazla kendime, aileme, verirken... ama Belli olmaz yani siz <gülüyor> <soruyorum ben>. siz <gülüyor> takdir edilen mutlaka gerilecektir. <gülüyor> Takdir edilen, şimdi onun söylemek istediği ne? Yusufcuğum, şimdi eğer takdir edilen bana gelecekse, benim dinimi yaşamam hususunda birçok engeller önüme koyan bu fabrikada niye durayım? Başka yere gideyim. Heh. Şimdi eğer gerçekten dininizi öğrenmede, dininizi yaşamada, çoluk çocuğunuzla dini konularda ilgilenme hususunda, Çalışmış olduğunuz fabrikanız bir engel teşkil ediyorsa, bir mani ise, e elbette ki o iş yerini değiştirmeniz sizin için daha hayırlı olandır. Sizin için daha hayırlı olandır. Bunun için yaptığından dolayı bitireyim inşallah. Bunun için yaptığınızdan dolayı da Allah'ın sizi ihmal edeceğini mi zannediyorsunuz? Veya sizi birkaç gün deneyerek ihmal edebilir. Sizi onu ihmal görürsünüz. Ulan tüh, keşke çıkmasaydık falan. Bunu diyecek misin, demeyecek misin diye. Allah bununla seni imtihan da edebilir. Ama biraz önceki dediğimiz vesilelerden dolayı siz başka bir iş tercih ederseniz bu Allah'ın hoşuna gider elbette ki. Yani sebep belli, nedenin içini belli. Dinimi öğrenme hususunda zamanım çok az. Çalışıyorum, geliyorum evde serilip serpilip yatıyorum. Yorgun argın, elime kitap alıyorum, uyuyom. Yapamıyorum bir şeyler. Şüphesiz ki ben senin rızan için böyle bir şeye tevessül ettim. Ya Rabbi sen bana yardım et de, bu konuda Allah'a tevekkül et. Ondan sonra meşru sebepleri ara, Allah seni mahcup etmeyecektir kardeşim. Yani burada aslında inşallah bir dahaki de dersimiz bu, bu olsun. Allah'a tevekkül olsun. Burada aslında tevekkülümüzün değeri, derecesi ne ölçüde ise Allah'ın yardımı da o derecede olur. Evet. Tevekkül çok önemlidir. Bakınız. Evet. E Etmiş olsaydınız evet. Kuşlar nasıl ki çıkarlar yuvalarından karınları tok olarak yuvalarına dönüp siz de öyle karnınız tok olarak, yani rızıklanmış olarak yuvanıza dönersiniz. Tevekkül çok önemli bir şeydir. Şimdi bakınız tevekkül hususunda bir tane misal vereyim ama çok çarpıcı bir misaldir. Musa aleyhisselam kavminden ordusuyla beraber kaçarken denizle yüz yüze geldiler ona iman etmiş insanlar arkadan fraun ve ordusunu görünce ne yaptılar? Eyvah tüh yakalandık dediler. Musa Aleyhisselam'ın Allah'a tevekkülüne bakın. Allah'a olan güvenine bakın ki karşısında sadece deniz var. akıllı Hiçbir aklın ucuna dahi hiç kimsenin hayal edemeyeceği bir şey diyor ki orada şüphesiz ki Allah bizimle beraberdir, şüphesiz o bize yardım edecektir diyor. Tevekküle bak orada. Ve orada Allahu Azze ve Celle "Ey Musa asanı denize vur." diyor. Allahu Ekber. Yol ayrılıyor kardeşim. Bu işte tevekkülün neticesi bir şeydir hikmetçiyim. Hiç kimsenin aklına gelmez. Ama ama orada Allah mutlaka bize bir yol gösterir diyor Allah şey Musa Aleyhisselam. Çünkü biz bilmiyoruz, o biliyor. Kaldırır havada da uçurur. Onları görünmezde kılar. Orada arkadan orduğu yere de batırır. E gördüğünüz gibi denizi yarar, kupkuru bir yol açar. Yani yeter ki Allah'a tevekkül söz konusu olsun. Tevekkül çok önemli bir şeydir. İnşallah bir dahaki dersimiz bu olsun da tevekkül konusunu da bir işleyelim. Yani bizim biraz tevekkülümüz kıt biliyor musun? Ya öyle diyorsun ama diyor Mustafa'cığım bizde evde çoluk çocuk işte şudur budur falan. Ya çıkalım mı çıkmayalım mı? Kış geldi işte odun derdi. Bu gibi tevekkülsüzlüğümüz ardından diğer arızaların gelmesine sebep oluyor. Halbuki bak biraz önce sen dedin o hadis-i şerifi ki önünde yazılı orada. Eğer siz Allah hakkıyla tevekkül ederseniz kuşlar nasıl ki çıkar rızıklanmış olarak geri dönerler siz de aynı anda rızıklanırsınız. Ben de şunu söyleyeyim. Sebepler sarılmaz diyorsunuz ya hocam. İslam hocam, diyor. Evet. Çıksa ikmal abi çıktığını farz. Bugün bir şeycilik yaptı, taplacılık yapsa yani arabasıyla bir iş yapayım dese fabrika kalabilmiş şey tatil dese. Tamam mı? Ona izin vermiyorlar. Belediye olsun, devlet olsun, artık yasakladı eskisi gibi değil. önceden. Yok sen de işte sen de meşru ve olumlu sebeplere bakacaksın yani. Başka bir fabrikaya girmesi belli bir mesleği de yok başla bir fabrikaya girse ne şu çalışmış oluyor şu anki fabrikaların ortamdan da daha da güzel var. bir ortam bulamayız yani bunu zaten siz biliyorsunuz bunu sizin tercih etmeniz lazım düşüneceksin Allah sana akıl vermiş fikir vermiş he yani şu fabrika şudur bu fabrika budur yani sen bunu he Allah'a tevekkül ederek tamam meşru vesileleri tercih et yani sen sen şimdi biraz önceki bahsi edilen efendim işte benim 10-11 saatim veya 12 saatim rızık endişesinden dolayı daha doğrusu bana takdir eden rızkı celbetme uğrunda harcanıyor. Evet bunu güzel düşünüyorsun ama bunun haricinde bulunduğun mıntıkada şehir, vilayet, kasaba, köy neyse bulunduğun mıntıkada bundan daha güzel bir vesile göze çıkartıyor mu? Var mı böyle bir şey? Yok. E yoksa ne şey yoksa ne şey yok. varsa Hatta biraz daha düşük ücreti de olsa ne yaparsınız? Tercih edersiniz bakınız. Ve burada Allah sana yardım eder. Bereketli kılar sefer. Az olan o rızkını. Az gelen o şeyi. Ama, ama, yani Yusuf'un dediği gibi ama mevcut vesilelere bakıyorsun. Başka bir şey yok. Yani gözün görüyor ki tablacılık yapacağım diyorsun. Gözün görüyor ki tablacılara müsaade etmiyorlar. Değil misiniz? Ben efendime söyleyeyim, şey meydana pirinç çekeceğim diyebilir misin yani? Genelleme için, yani. Ya, meydana pirinç e e ekilir mi? Sen oraya bırakılır mı pirinç ekebilir Veya başkasının tarlasına gidip şey, şunu ekeceğim, bunu <gülüyor> Yani vesileleri de seçeceksin. Neyi yapayım, neyi diyeyim? Sen seçeceğini, seveklere de yanalım. buraya girmeden önce sünneti şimdi mesela. Buyur işte yani. Bu adına, şey olur? E Maşallah. Yani bu fabrika senin hayrına vesile oldu, öyle mi? Rızkını tabi rızkını elde etmede olsun bu sizden. Seni zannedesem fazla sıkmaya başlamışlar sıkıcı sorular sorduğuna göre. Sabredeceğim. <gülüyor> Sabredeceğim yani ne yapayım? Neyse biz şahsi sohbetlerimize gireceğiz. Şu kaydımızı bir kapatalım olur mu beyler?